11. Bölüm Görünmez Erenler Ricalül Gayb Sen şimdi üçler, yediler, kırklar, kutuplar ve gavsları da mı kabul etmiyorsun? Bilmez misin velilerin üstün vasıflı olanlarına evtad yani direkler denir. Onların üstünde revasi yani dağlar vardır. Bir felaket zamanında kullar evtada yönelir, evtadla revasiye yönelir, revasiyi kutup idare eder. Kutuptan sonra gelen iki kişiye İmaman denir. Bunlardan birine İmam-ı Yemin, diğerine İmam-ı Yesar adı verilir. İmam-ı Yemin kutbun hükümlerine İmam-ı Yesar da hakikatine mazardır. Kutup ölünce onun yerini İmam-ı Yesar alır, kutup ile iki imam, üçleri oluşturur. Kutup en büyük velidir. Bütün erenlerin başı Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir. Gavs, darda kalındığında sığınılan ve istimdat edilen, yani yardımı istenilen kutuptur. Darda kalan sufiler, yetiş ya Gavs diye Gavs'a sığınırlar. Gavs, istimdat edene yardım elini uzatır. Abdülkadir Geylani, Gavs-ı Azam lakabıyla ünlüdür. Ancak bütün bu sığınma ve istimdatlar, zahirde Gavs'a ise de hakikatte Allah'adır. Çünkü alemde yegane mutasarrıf Allah Teala'dır. Ondan başka faili mutlak yoktur. Gavs olarak bilinenler esma ve sıfat-ı ilahi mazharıdırlar. Bunlardan başka sayıları bir rivayette sekiz, diğer bir rivayette kırk olan nüceba ile sayıları on ya da üç yüz olan nükeba denilen ve insanların iş dünyalarından haberdar olan şahsiyetler vardır. Genel olarak rical Gayb ve Gayb Erenleri olarak anılan bu hak dostlarının makamı boş kalmaz ölenin yerine sırayla kendisinden sonraki yükseltilir. Bu konuda bir dayanağınız var mı? Bunları neye dayandırıyorsunuz? Bir de kutup en büyük velidir, bütün erenlerin başıdır ve Allah'ın izniyle kainatta tasarruf sahibidir diyorsunuz. Bu tanımınız Mekke müşriklerinin Kabe'yi tavaf ederken, emret Allah'ım senin hiçbir ortağın yoktur, yalnız bir ortağın vardır ki onun da bütün yetkilerinin de sahibi sensin demeleri gibi olmuyor mu? Allah dünyanın cismani düzenini sağlamak için bazı insanların bir takım görevler üstlenmesini murad ettiği gibi, alemdeki manevi ve ruhani düzenin korunması, hayırların temini, kötülüklerin giderilmesi için de sevdiği bazı kullarını görevlendirmiştir. Bunlar büyük nebilerin yerine geçen kişilerdir. Allah'ın yeryüzünü kendilerine musahhar kıldığı kimseler olarak değerlendirilmiştir. Onlar alemin intizam sebebidir. İnsanların işlerini tanzim ettiklerine inanılır. Bunlar Allah'ın yeryüzünü kendilerine musahhar kıldığı kimselerdir diyorsunuz. Ama ifade tarzınız buna pek inanamadığınızı gösteriyor. Musahhar kılma bir hedefe doğru zorla sürükleme demektir. Türkçe karşılığı boyun eğdirmedir. Bütün varlıklara hakim olan Allah şöyle diyor. Gemiler emriyle yürüsün, siz de ikramından pay arıyorsunuz diye denizi hizmetinize veren Allah'tır. Belki şükredersiniz. Göklerde ve yerde olan her şeyi hizmetinize O vermiştir. Düşünen bir toplum için bunda esaslı dersler vardır. Câsiye suresi 12 ve 13. Ayetler Allah'ın musahhar kılmasıyla denizde, göklerde ve yerde olan her şeyden yararlanırız. Onlar tüm insanlara musahhar kılınmıştır. Bunlara karşılık Allah'ın bizden istediği bir teşekkür yani şükürdür. Bugün bu nimetlerden gayrimüslimler daha çok yararlanmaktadır. Musahhar kılma kimi şahıslara ayrıcalık tanıma değildir. Sizin durumunuz topraklarından geçen anayola köprü yapılan köy halkının durumu gibidir. Açılışı yapan yetkili köprü emrinizdedir deyince onu kendi malları sanmış, geçiş ücreti koymuş ve ödemeyeni geçirmemişlerdir. Bu suçtur çünkü o köprü yalnız o köyün değil, o yoldan geçen herkesin hizmetindedir. Herkese musahhar kılınmıştır. Üçler, yediler, kırklar, kutuplar ve gavslar sıradan insanlar değil ki, büyük nebilerin yerine onlardan bedel kişilerdir. Madem öyle, hangi nebiye alemdeki manevi ve ruhani düzenin korunması, hayırların temini ve kötülüklerin giderilmesi görevi verilmiştir? İnsana sınırlı yetki veren Allah, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle emrediyor. De ki: Ben ne size zarar verecek ne de sizi olgunlaştıracak bir güce sahibim. De ki: Beni Allah'ın azabından kimse kurtaramaz. Ondan başka sığınak da bulamam. Benimkisi yalnız Allah'tan olanı, onun gönderdiklerini tebliğidir. O kadar. Cin suresi 21 ila 23. ayetler. Alemdeki manevi ve ruhani düzenin korunması, hayırların temini ve kötülüklerin giderilmesi yalnız ve yalnız Allah'ın elindedir. Bu konuda birilerini yetkili saymak şirk olur. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin gücü yetseydi, kafirleri imana zorlamak için her şeyi yapardı. Yüce Rabbimiz bu konuda şöyle buyuruyor. Yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, gücün de yetiyorsa, yerde bir tünel açar, Yahut göğe merdiven dayar bir mucize indirirsin. Allah emretseydi onları doğru yolda toplardı. Sakın bir cahillik yapma. En'am suresi 35. ayet Mucize göstermek elçinin elinde değildir. Allah ne zaman isterse mucizeyi o zaman yaratır. Senden önce elçiler gönderdik. Kimini sana anlattık, kimini anlatmadık. Bir elçi Allah'ın izni olmadan mucize getiremez. Allah'ın emri gelince iş doğru bir şekilde biter. Boşa uğraşanlar işte orada kaybederler. Mü'min Suresi 78. Ayet